Evet. Peki iki Müslüman birbirleriyle savaşıyorlar. Bir tanesi çok daha şerli, size de şeri dokunabilir. Ömür e, şey düşman ömür kafire yani düşmana yardım edebilir mi? Size de Müslüman evet. mı? Hayır, iki tane düşman, iki kafir ülke birbiriyle savaşıyor. Ha. Ama hikayeler. o olur, iki, o olur. Savaşıyor. Tabi o olur. O musulma onu kim karar verir? Halife, alimler heyeti, İslam devletinin heyeti karar verir. İslam devletinin heyetinde ne var? Alimler var, askerler var, siyasetçiler var. Bunlar hepsi bir arada bir karar alırlar. Maslahat gereği hangisiyse biz onları destekleriz. Bizim çıkarımız olursa iyi. Bir şartla taviz vermemek şartıyla o olabilir. Bir mahsuru yoktur. Bu da mesela biliyorsunuz e, Meçhede oldu bu mesela e, İranlılar'dan Faslılar'dan şeyler e, Romanlar savaş ederken Müslümanlar, Ro, Romanlar galip celsiler sevinirler. Neden? Çünkü onlar ehli kitaptılar. Onlar ateşperestler, kitapsızdılar. E, öyle yani e, evet mesela Rusya ile Amerika savaştı. Hangisi bize yakındır çıkarı gereği Hangisi biri etimizi yer çemiğimizi kırar? Birisi sadece etimize dokunur. Tabi biz akıl Allah vermiş bize tercih ederiz. Önce bu önce büyük düşmanı harcarız, sonra o bir düşmanı da yavaş yavaş. Bunu Allah Teala çöldeçi, ormandaki yaşayan insana da hayvana da akıl vermiş. Bunu akıl cereyi doğru kullanmayı bilir yani. Evet. Hocam ben dersi maalesef geçemedim ama davet cidelen kafirlerin yaşadığı beldelere gidip İslam'ı anlatmaları. O o da zarurete giriyor. Eğer mesela eee meselen fark eder devletten devlet. Mesela bir devlette Müslüman yoksa e, İslam devletinden oraya davacı gönderiliyor. Bunda bir mahsur yoktur. Davat gereği gidebilir. O davetçi zaten adı üzerindedir. Orada nasıl davet eder? Ama o davetçi de uzman olması lazım. Alimler diyorlar önce dine iyi bilmesi lazım. Bir de daveti bilmesi lazım. Yani bir davacı davetçi olacak. Davetçinin şartları var. Bir de artı e, bir dil bilmesi lazım. Ciddi kavmin dilini bilmesi lazım. İki, e, Müslümanları davet etmekten gayri musulmanı davet etmekten uzmanlık alanı var. Ayrı ayrıdır. Şimdi ben bir Müslümanları meyhanede olsa bile çıkartıp davet yapabilirim. Bu uzmanlık alanımdır. Amaca bir John'iyi getir bana Sultan Ahmed'in yanında diye buna davet etmen anlamam bundan. nasıl başlayayım mü diye tecrübem yoktur. Velev ki benim okumuşumsa ama tecrübem olmadı hiç olmadı. Onun üç alimler derler. Kimin tecrübesi var ise onlar gidebilirler. Bu bir. İkincisi bugün de maalesef bütün küfür diyarında Müslümanlar var. Tabi onlar Bizim fatuamızı, alimlerimizin fatuasını dinlememişler, oraya gitmişler. Biz oraya gitmişsiniz, çekin cezanızı diyemeyiz. Hata olarak Biz ne yapacağız? Gidip onları oradan kurtarmak için dinlerini tebliğ edeceğiz, onları İslam'a davet edeceğiz, uyandıracağız. Bunlar da giden oraya davatçı olacaklar. Tabi davatçı ee, oraya giderken kendini kuruyabilir, dinini ilan edebilir o hakir. Evet. Yani bu davetçi göndermek kafir devletine bu da zarurettendir. Yani onu ben işte davetçiyim gideyim Ukrayna'ya işte oradakileri davet edeyim diyemez kişi değil mi? Burada alimlerin işte veya e tabi yani mesela bir günde devlet olmadığı için İslam devleti. Mesela alimler her şehir, her grubun alimleri var. Eğer alimler o ülkede fetva vermişse sen git Ukrayna'ya. Mesela biz burada bir hayatız. Bir cemaatiz, heyetimiz devamında. Ahmet'i seçtik. Ahmet sen git Ukrayna'ya davet yap. Ukrayna'da biliyorsun. Biz baktık Ahmet samimi Müslümandır ilmi biliyor. Yani tam tecrübelidir, ilmi seviyesi tamamdır, daveti biliyor. Göndeririz onu. Zarurat babine girer. O gidip orada bir sene, iki sene kalabilir. Bir mahsuru yoktur bunun. İnşallah. Evet. Sorusu olan Şimdi, Şimdi kardeş, İran yani şöyle soru, İran Amerika'ya saldırma durumu var, biz ne durumumuz ne olacaktır? Şimdi Amerikan bizim baş düşmanımızdır, bütün Müslümanların düşmanıdır. Yani etimizi yemiş, kemimizi kırmış, DNA'mızı silmek istiyor yer üzerinde de kendine kendisine göre uygulamaktır. Bu filmlerde çıkıyor böyle insanları robot gibi yapıyorlar, kendileri işçilerdiler. Bizi böyle yapıyorlar. Zaten Amerika 70 senedir, 40'lardan beri bir dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Müslüman aleminde bunu işliyor. Tabii her heretimizi almış o elidir. Bu böyle maalesef bu böyle. O da çafirdir. Din olarak çafirdir. Ee, düşmandır her şeyle. E, savaşçı bir düşmandır. Asli çafirin üzerinde savaşçı bir asli çafirdir hem de. Asli çafir var savaş açmıyor ona biz savaş açamayız. Çünkü gücümüz yoktur. Sevgi de beslemeyiz ama e, Amerika haksa o asli çafir bizim bize savaş açmıyoruz. Iıı e, savaşsa onu ilan biz ne yaparız? E, o e, bize savaş atmayan asli çafir Amerika'ya galip gelse seviniriz. Çünkü itfa bir zalimin, bir din sizin bir imansız gelir. Biz de seviniriz. Ki birbirini şeya yok etsin. Ama İran'a gelirken, İran maalesef zahiren Müslüman ise bir numara Müslüman düşmanıdır. Bu da tarih mi ispat etmiş? Yani ben burada ezbere bir şey demiyorum. İran tabii Müslüman ülkesidir ama bir nevi. İran'ın tarihine bakıyorsun, Şiilik tarihine, Rafizilik tarihine bakıyorsun. Hiçbir zaman cihad diye bir matotları yoktur onların. Hiçbir zaman kafirle cihad etmemişler. Onların cihadları Ehl-i Şünnet'i yok etmektir. Osmanlı tarihini zaten en meşgul eden nedir? İranlardır. Hatta e, Viyenne'yi e, açmaktan, orayı e, Osmanlı'nın toprağına Cirmek'ten İtalya'ya varardı Osmanlılar. Nerede olsaydı? Viyana çöksaydı İtalya'daydılar. Ama ne yaptılar? İtalyanlar gittiler İranlılara, Safavilere. Dediler ki altın, çi cemi altın götürdüler onlara, Hediye götürdüler. Siz saldırın Bağdat'a Osmanlıları meşgul edin. Wabil bil öyle oldu. Meşgul ettiler. Onun için İran'ın tarihi simsiyah'tır bu konuda. Abbasileri ya kim yardım etti? Bağdat'ın çöktürmesine. Rafiziler. Bizim de bizim de Saf Abbasiler, Sünneler İbn Alkama veziri, halifenin veziri Rafizidir. Gitti altan bütün sırrı verdi halakaya. E, halifeye de geldi dedi ya. bak çok niyetlidir. Senle sulh etsin. Gel ona çoluk çocukunla git. Malınla, mülkünle git. bilsin sen sen hakikaten sulh istiyorsun. Ben bunu sana garanti veririm. O da saftır halife. Ehl-i sünnettir. Saf olur zaten. Gelmiş. He? Geldi. O da koyun gibi hepsini bıçaktan geçirdi. Allah hepsini. Bir tane çocuk bile koymadı. Ondan sonra geldi, bağladı, işgal etti. Dicle suyu kırmızıyla maviye karıştı. Öyle bir renk oldu. Bütün kanları İnsanları kestiler, attılar suya. Bütün kitaplarda, İslam'ın bütün kütüphanesinde Dicil'e nahın attılar. Mirekepten mor oldu. Sonra kanla karıştı. Güzel bir renk çıktı. Neden güzel? Çünkü orange, renk, o bakarak biz aslımıza dönmemiz lazım. 13. üç renk bizim için güzeldir. Orange bizi hatırlattır. Bunların ne kadar Çinli oldukları el Sünnet'e karşı. Bir de İran devleti kuruldu. Kimin emriyle kuruldu? Amerika'nın eliyle kuruldu. Fransalar vasıtasıyla Humayni'yi getirdiler. Niye Musa'yı yok etti Amerika? Musa'yı Musa niye yok etti? Çünkü e, şey, Musa Sadr e, biraz daha radikalidir. Amerika'ya karşıyadır. Biz kendimizden umparatorluğumuzu kuracağız. Humayni dedi yok. Biz Amerika ile Gücümüz yoktur. Kendimiz kurarız. Amerika ile kurarız. Bir mahsuru yoktur. Bütün tagutlar gibi. hep öyle dediler. Ondan sonra ama zahiren biz savaştayız ama masaltından altından anlaşmışız. Yoksa Şah'ı Şah'ı kim devirebilirdir? O zamanda. 80'de Ne Arap Baharı vardır, ne Dünya Küçük Köyü'dür, ne internet vardır, ne bilmem ne vardır. Şah çok güclüydür. Şah en güçlü ordu İran'ı nedir? Neden? Amerika Şah'ı Rusya'ya karşı durutmuştur. E ne oldu? İşte Amerika'dan. onun için Amerika'dan anlaşmaları var. Ondan sonra Amerika ne yaptı? Saddam'la Çis'i de adamı. Hem Saddam adamı hem Humeyn adamı. Ne yaptı? Çis'ini birbirine saldırdı. Çünkü Saddam çok güçlenmiştir, silah olarak. Rusya'dan silah aldı. Çok güçlü bir ordusu vardı. de en güçlü ordunu devralmıştır. Kişisini birbirine saldırdı. Kişisi de birbirini azalttı. Kendisi de rahatladı. Bu arada da silah sattı. Hatta böyle oldu ki Yahudi silah satıyordu İran'a. Bilirsiniz belgelerden yakalandı. Yahudi silah satıyor. E tabi İran'da diyorsun niye Yahudi silah satıyor? E diyor bu maslahat gerekir ben Yahudi'den de alabilirim. Anlatabildim mi? Neyse, ondan sonra Amerika de gücünü azalttı ama kişisi de adamı. Zaten Saddam'a dedi sene kuvveti veririm. Onu yüzden aldattı Saddam'ı. Ondan sonra Saddam tayrı bir plan kurdu. Kuvveti vermedi. Saddam da inatçı biraz. Biliyor ayinatçı der etki tepki tamam verir. Ciddi kuvveti onu teşvik etti girsin. Kuvvetlere dedi Saddam'dan borçlarınızı isteyin. Patrolünü ucuzlattırın saddam zelal görsün. Aralarını saldırdı. Onlar da Amerika ne dese bir istese çörfez ülkesi üç verir Amerika'ya. Yani kraldan fazla kralcıdır. He? Zilletin üzerinde. Zillet kelimetine yazık olur. Çörfez ülkesi yöneticileri için. Yani zillet yine bir yerde ama ona da yazık olur. Adamlar kalktılar Saddam oradan yok ettiler. İranlılar kaldı. Önceden çörfez ülkesine Amerika Saddam'ı bir ücü gibi koymuştur. Bakın kuyruğunuzda oynamayın bak Saddam var ha saldırır size bir daha. 13 sene böyle bıraktı. Saddam'ı ambargo koydu. Saddam zayıf oldu. Ondan sonra geldi işgal etti Saddam'ı. Ondan sonra çörfez ülkesi için bir ücü lazım. Buradan İran'ı güçlendirdi. Çünkü çörfez ülkesinde petrol var. Bak bir, bizim bir hatamız var. Zenne ediyoruz ki Amerika bizim patronumuzu çalıyor, bize ihtiyacı var. Amerika'nın bizim patrolimize ihtiyacı yoktur. Amerika zengin bir ülkedir. Amerika devlet olarak çalmaz. Çalamazdı. Irak'ın petrolünü kim çaldı? Bush ve cemaati çaldı. Amerikan devleti değil. Şirketlere veriyor. Zaten Saddam'la Amerikan arasında açtı. Saddam'a dediler ee, 62'de Saddam'la anlaşma yaptılar. Dediler, Bağız Partisi'ni biz hükme getiririz. İngiliz şirketlerini çıkartın, kontratları bize verin Amerikanlar. Çünkü İngilizler 1914'te 23'te pardon, kuyunu buldular. Ta 70'e kadar İngilizler işletiyorlar, patron kuyularını Irak'ta. Saddam dedi tamam, Saddam da uyanıktır. Saddam dahiyeydir asıl da. Ama bir ayıbı bu vardır bizim Erbakan gibi Allah rahmet eylesin her ikisini de e, dikteydiler. Ben desem olur, demesem olmaz. Ben dediğim olur. Hiç istişare kabul etmezlerdir. En büyük hatabıdır. Bak Rasulullah Rasuldur. Allah Teala'dır. Vasha'irhum fil amır. Müşavirat şart İslam'dır. Saddama dedi. Saddam ne yaptı? Tamam dedi. Hemen ben hüçme gelim. 68'de hücuma geldiler. Amerikan bastırıyor. Hadi tamam biraz yerleşelim. Iç işlerimizi hallederim. Saddam uyanıktır kalktı. 1970'te ne yaptı? Petrolü milli petrole çevirdi. Milli şirketlere verdi. Yani Amerika ile kaldı. İngiliz ile kaldı. Amerika'nın oradan zaten Saddam'a planın kuyusunu kazmaya kalktı. Sonuçta e, İran'a gelirken İran İran Amerika'nın dostudur. Zaten Amerika İran'ı devlet olarak kurmuştur. Ama burada bir nokta var anlayamıyoruz biz. O da nedir? İran Amerika'ya dostuysa Amerikan kurmuş niye şimdi karşı çıkıyor ona? Aralarında birbirlerini sövüyorlar. O söyleme ittifaktır zaten. Amerika'nın önemi yoktur büyük şeytan Selona. Çünkü bakın Bush Irak'ta bir gazeteci kaktığını attı ona bir ayak He? Bu bizim İslam aleminde, ister Araplarda, ister hangi Müslümanlarda bu nedir? Hakaretin ayak kabı Ama bu kalktı gülüyor. Amerikallarda yoktur böyle haysiyet, meysiyet. Olar çıkar şeydir. Hatta sordular gazeteciler, nasıl idir kabı dedi, valla e, 44 numaraydır. Espri yapıyor. Yani Amerikalarda haysiyet yoktur. Böyle şey, itibar, böyle şey yoktur onlarda. Bizim gibi değil, Müslümanlar gibi değil. Şimdi ne yaptı? Bunlar birbirlerinin sözleri önemli değil. Ama İran'la şeyin Amerikanın arasında cizli ittifak Hümeyni zamanından ne var? Sen benim kontrolümden çıkmayacaksın. Şimdi İranlılar da aynen Saddam gibi. Saddam da aynısını yaptı. Ama harcadılar Saddam'ı. Ama Saddam beceremedi neden? Tek başına çalışıyordu. Hiç kimseyi dinlemezdi. Hiç yardımcısı bile yok. Tamam. Tek başına adamı ben her şeyi bilirim, her şeyi yaparım. ağacına ne kadar güclense kendi gücünden kırılır. Mullalar İran'da Saddam'dan daha zekiler, kurumsal çalışıyorlar. Bunlar ne dediler? Bak Şah İran'ı Amerika sattı. Değil mi? Şah İran'ı bile Amerika iltice edeyim sana dedi, kabul etmediler onu. Tarih bellidir. Her çeşit satar. Amerika'nın çıkarı bitti, babasını bile satar. Yanında yoktur, sak sol. Amerika değil, bütün küfür. Hele Müslüman oldu hiç dinlemez onu. Ondan sonra ne oldu? Bu mullalar ne dediler? Dediler bular bizi Amerika satar, kahıp kendimize ne yaparım? Bir ihtiyat koyalım. Bizi satsa onu korkutalım. Kahpler ne yaptılar? 85'te, 85'te bile Rusya ittifak ettiler. Bu e, ne? Ya, yükler çalışmaya başladılar. Amerika ziddi almadı. Abanın altından sopayı gösterdi falan yaptı. Bular işlediler. Anlatabildim mi? Bular işlediler. Amerika'da meşguldur. Irak'tan bilmem neyden. Şimdi bitti. Her meşguliyet bitti. Ne oldu bu sefer? Sen diyor kırmızı çizgiyi geçtin. Anlaşmayı geçtin. İran ne diyor? Benim kırmızı çizgiyi geçmem sana karşı değil. Bundan emin ol. Yani ben yükler silahı sene karşı kullanmam. Çünkü benim seninle tarih boyunca hiçbir müşkiletim yoktu. İranlılar, Rafiziler hiçbir zaman düşmana silah kaldırmamışlar. Sadece Müslümanlara kaldırmışlar. Onların en büyük düşmanları Ehl-i Sünnet'i kesmaktı, Yok etmektir. İşte İran'da ilk devleti kurdular. Dediler 1400 senelik zulüm bitti. Nedir 1400 senelik? Ehl-i Sünnet Ebu Bakır'dan başladı. Şimdi ne oldu? Diyorlar biz bu nükleri kendimize kendimiz için girenti olarak sadece alıyoruz. Sen çünkü biliriz sağın sonu yoktu. yani bizimle de biter. Biz satarsın. Biz de onu için yapıyoruz. Bunun yanında da buna destekler de veriyor nükleere. Ne verdi? Kalktı. Bütün devletlerde çalışma yaptı. Yemen'de husileri işledi. Suud'da Şiileri ayaklandırdı. Bahreyn'de, Kuvvet'te, ee, Sudan'da, Sudan'da, Sü Süriye zaten on ilandır. Süriye, Nusayriler, on ilandır. Subhanallah, Nusayrileri, Rafiziler, tekfir ederler. Ama, maslahat gereği, ortak noktalar var aralarında, aynandır. Hizbullah, Lübnan'da, he? Ee, Fasta, Masta, oralarda da bile çalışma yaptılar. Bunları nedir? Husileri bak kullandı, Yemen'in karşısına. Ee, Bahreyn'i kullandı, Hizbullah'ı kullandı için? İsrail'e karşı. Asıl da niyeti yoktur İsrail'i vursun İran. Ama Hizbullah niye vurdu? Bak dedi Amerika'ya. Sen bana kıymaya kalksan, beni saddam yerine, şah yerine koysan, bak ben seni aziyet edebilirim. Senin canını yakabilirim. Ondan dolayı şey Rafsanjani, Rafsanjani değil şey başlarında nedir? Yok. Yok. Yo, İran'ın başı. Yok şeyi. Hamani ne dedi? Bürcün ne dedi? Dedi Amerika saldırmayı düşürse biz her yerden onu e, darba vurabiliriz. Neyi gazdediyor? Yani Husi'ler orada, e, Bahreyn'den. E, ondan sonra her Amerika şiddet kullandığında kendisi bir yeni bir icat ediyor. İşte füze çıkartıyor. Denizaltı füzeler çıkartıyor. Amerika'yı korkutmaya kalkıyor. Yani bunların meselesi budur. Şimdi dönerim arkadaşın sorusuna. Arkadaş diyor yarın Amerika vursa biz ne deriz? Yitfe'ez zalimine biz zalimin ve hırıcne min beyni eydihim salimin. Zalimleri zalimlere yönetir, Bizi aralarından sak çıkan. Biz istemeriz. Bir çafir gibi bizim baş düşmanımız gelsin İran'ı vursun. İran hem konuşumuz hem Müslüman, Ama bunlar bize de düşman. Yani Amerikan gene gelip etimi yüp çemiğimi de kırmıyor. Adam diyor bana karışma. Ben devletini işgal ederim. de ölmedik kadere yemek veririm. Beni şey yapma. Ama İranlar geldi. Gördük. Irak'ı. Irak'ta ne yaptılar? Bu camilerimizi yıktılar. Ehli sünneti yok etmiş. Oradan Caferi geldi dedim Ben Bagdad'ı Şii şehri yapacağım. E neyle yapacaktır? E gelip bu mahalle sünnüdür. Bu mahalleyi korkutacak 40-50 tane kesecek, her şey kaçacak köyüne bu sefer. Şimdi İstanbul'da gözünün önüne koy. Bu mahalleye geldi. Heh? Bu mahalle kim oturuyor çok? Mesela bu memleketten, o memleketten geliyor. İn, burada saldırma olsa her şey korkusundan nereye kaçar? Memleketine. Güne. O zaman ne olur Bagdad? Kendisi de Şiileri getirip dolduruyor. o bilfiil şu anda Şiiler, Sünnülerden daha çok oldu Bagdad'da. he <Gülüyor> Evet. Yani onun için ne oldu? Onun için İran'ı vursa Amerika, e, evet biz bizim çıkarımızadır yani. E, ama sonuçta biz uyanık olmamız lazım. E, e, e, düşmanımızı tanımamız lazım. O değil ki biz Amerikan vursun galip gelsin sevinirim. O konuda biz sevinmeriz. Biz Amerika'nın hiçbir şeyine sevinmeriz. İran'ın da hiçbir şeyine sevinmeriz. Anlatabildim mi? Biz neye seviniriz? Allah'ın dini yer üzerinde hakim olsun. Ona seviniriz. O da nasıl hakim olur? Biz bizimle hakim olur. Biz o dini canlandırmadıkça lafta kaldıysa bir şey olmaz. Canlandıracağız. Ha? O zaman sevineceğiz. Ayette geçtiği gibi Allahu Teala müminler Allahu Teala'nın zeferinde sevinirler. Evet. Evet. Evet, buradan da bir kat soru alalım. Konuyla alakalı katılmak Ta kendisindendir bayramlara katılmak. <gülüyor> Tabi, bayram ibadet meselesidir. Biz dedik ki dini meselelere katılmamak lazım. Bayram nedir? Dini sen böldün. O, <gülüyor> mi, milli Milli bayramlar da olsa caiz değil. İslam'da çi bayram var. Küçük bayram ve bayram. Ramazan bayramı, kurban bayramı. Bu çi Beyram'dan başka İslam'da Beyram yoktur. Bütün Beyramlar caiz değil. Katılması da caiz değil. Hele çafirlerin Beyramlarına hiç caiz değil. Ondan dolayı ilbaşı caiz değil, çafirlerin Beyramı'dır. Vesaire. Nevrüs Beyramı, bunlar hakkında biz konuştuk. Hangi derste? Yılbaşı dersinde bunları e, konuştuk. Nevrüs e. maalesef bizim Çürd kardeşlerimiz tutturmuş nevruz'u çürde mal ediyorlar. Halbüç'ü ilakası yoktur. Ataşperestlerin beyramıdır. İşte yani yanlış, işte yanlıştır. Yo şimdi Türkçe'yi boş ver. Türkçe'de önemli değil. Önemli olan cumhuriyetler de, mesela Türkmenistan, Özbekistan olar da. Bular da nereden? Bulara da nereden girmiş? Bulara nereden girmiş? Kısra zamanında, bular hepsi Kısra'nın işgal altındaydılar. Oradan kalmış bular da. Evet. Yoksa araştıran olsa eski Türklerin Oğuz Türklerinin yani o diğerlerinin araştırsan öyle bir beyramları yoktur. Evet. Yani Nehruz beyramı resmen Ataşperestlerin beyramıdır. Onun için e, İranlılar bu beyramı çok yüceltirler. İran'da şu anda bu beyram çok yücedir özleri için. Bir de ne yücedir onlar için. Hakiki şehit kimdir dediler? Abu Lu lu Mecusi. Hazret Ömer'i katleden zındık. Önce Müslüman değil. Hazret Ömer ölürken dedi ki "Ben öldürdü." Dediler "Abu Lu'la. Dedelhamdülillah kıyamet gününde bir de la ilahe illallah'tan karşıma çıkmaz. Katilim benim. Hazret Ömer en büyük hata yaptım diyor Abu Lu'lu'yu ben getirdim şeye. E Hazret Ömer Valla, bu araya öyle yaşadı çünkü Medine'ye, gayrı girmez Ama Muhiran'ın müşahidir o. Çok şey yaptı dedi, bu çok şeydir. İnşallah İslam olur filan, iyi silah yapar filan, sanatından öğreniriz. İkna etti Hazretü’l Ümmere. Tabi Allah'ın kaderi gereği, Hz. Ümmere ikna oldu. Ee, Tabi ki kader böyleymiş. Evet. bir ahirette hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksın. Halbuki biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Şimdi iki ayet insanın yaratılma ayetidir. Bunu biliyoruz. Allah Teala bizi yaratmış ne için? İbadet için. Bu mükemmel tevhidin ta kendisidir. O dediğin sözde bir kısım rivayette hadistir ama hadis değil. Doğru olan Hazreti Ali'nin sözüdür. O da mükemmel bir sözdür. Çizsi birbiriyle çatışır mı? Hayır. Ama nedir? Ortasını bulacaksın. Ortası nedir? İslam dini velev ki, e, gelmiş gayet olarak insanı e, ibadete davet ediyor. Ama İslam dini aynı zamanda gelmiş yeri imar etsin. Mi'mar nedir? Yapmak. Yapmak. Bak Hazreti Adem cennetten indi. Cibril aleyhisselam onu ne öğrendi? Yeri nasıl kazarsın? İneği nasıl sürersin? Ekin nasıl ekersin? Hayat devam etmek için sebep lazım. Bu dünyayı allah Teala sebepsiz hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Peygamberleri bile sebepten zalimlerden kurtarıyordur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira'ya niye girdi? Görmediler. Bu masanın altı gibidir gar. Öyle büyük değil. Hz. Ebubekir ayaklarına baksana bizi görenler. Ama sebep alılsın diye. Yoksa onlar oradan giderken çafirler yanlarından geçerdir. Filmlerdekiler gibi onu görmezler. Sihirbazın yaptığı gibi. allah Teala kadir mi? Kadirdir. Amenna. Ama yapmaz. Sebep almak lazım. Handek kazdılar. Sebep almak. Her şey sebep. Hastalığın Allah şifasını verir ama sebep al diyor. İlaç kullan. Onun için bir yeri yapmak için İslamiyet her şeyi emretmiş mükemmel yapacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah o Müslümana rahmet eder. Bir iş yaparça dört dörtlük yapar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette de diyor ki elinde bir şey olsa, fidan olsa Eçi yürüsün deseler sene kıyamat koptu. 10 dakika sonra da sene varacak. Sen o fidanı ye, ek yine. Bu neye? Himmet. imar, Yapmak. Kalkınmak. Ben mesela marangozum. Bu masayı yapıyorum. Öyle saklam yaptım ki bir tane gelir. Bu dengeyi anlamaz. Yahu ne kadar saklam yap sen ki sen yüz sene yaşarsın. Ha? İşte bir 10 sene sonra yokuz bu dünyada yirmi. Öyle yap öyle giderim. Hayır. İslamiyet beni emrediyor. Bu masayı yaparsan ben kendimi düşünmüyorum. Torunlarımı düşün. Bu masayı yaptım sağlam yaparım. Torunlarıma bile kalsın. Hem de kalmasında fayda var benim için. Aa, Allah rahmet eylesin. Dedemiz yapmıştı bunu. Değil mi? Ama sahtekarlık, tükürekle yapıştır. Bu İslamiyet'te yoktur. İslam dini bunu emretmemişti. İşte onun için Hazreti Ali diyor ki Öyle dünya için çalış, sanki hiç ölmeyeceksin. İşte bu masa gibi. Öyle ahiret içinde çalış, sanki sen akşama kalmayacaksın. Bu da Resulullah'ın hadisi İbni Abbas'a nasihat. Dedi dünyada, musafir gibi, yolcu gibi. Sabah oldu, akşamı görmeyeceksin. Akşam oldu, sabaha görmeyeceksin. Bir insan öyle yaşarsa, 24 saatte ne olur? Karınçayı yerde basmaz, başını sücreden kaldırmaz. Onun için Allahu Teala'ya biz ibadet ederken sanki son ibadetimizdir. İşte bu da ihsan derecesidir. Allah'ı görmüyorsam Allah Teala beni görüyor. İhsan derecesi. Bunu da böyle ibadet edeceğiz. Onun için bunu dengesini bulan hakiki mümindir. Evet. Nebi ve Resuller günahdan korunmuşlar mıdır? Yani masumudurlar. Nebi ve Resuller peygamberler ve elçiler Cünahtan kurulmuşlar. Risaleden önce, risaleden de sonra. Ama asıl esmatları nededir? Teblihtedir. Tebliğ nedir? Allah'ın dinini emri, tebliğ etmekte bir noktayı, bir virgülü değişemezler. İsteseler de yapamazlar. لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينَ Eğer elçimiz öyle bir şey kalsa diyor allah Teala, Şah damarını keseriz. Anında. Onun için alimler diyorlar ki Kur'an Resulullah'ın mucizesidir. Kendisi yazmamış. Yazsaydı kendisi bu ayeti koymazdır içine. Bu kendisini burada şey yapıyor. Anlatabildim mi? Hep kendisi, kendi kitabını yazan kendisini öyer. E burada öme yoktur Resulullah. Burada diyor bir şey kendisinden söylese şah damarını kopartırız. Onun için nebiler tebliğde masumdular. Büyük günahtan masumdular. Küçük günahtan da cumhura göre onlardan da masumdular. Hatta risaleden önce büyük günahlardan masumdular. Hiçbir nebi yoktur tebliğden önce haşâ kefe büyük bir günah işlesin. Yalan desin, içki içsin, zina yapsın imkansızdır. Peygamberlerin tarihi var ortada. Ama küçük günahlar, çok küçük günahlar olur. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben genciydim. Mekke'de koyun sürerdim insanlar için. Bir gün geldi baktım, bir yerden düğün var. Hep genciler benimle derdiler işte sen de gel ya Muhammed düğüne işte orada oynarız, içki içen olur, müzik çalıyorlar, şarkı duyuyorlar. Gel dinle. Bir gün dur bana dedim, gelip dinleyeyim. Uzaktan geldim, böyle aşağıda ben de tepeden dedim buna bakayım. Geldim oturmaktan beraber uyku almış benim. Bir kalktım baktım şefak sökmüş. Yani düğün bitmiş. Demek ki Allah hafız ediyor. Onun için küçük günahtan e, şey yapmıyor. Soru bu kadar mıydı? Evet. evet. Siz? Hocam Musa Aleyhisselam'ın adam öldürmesi yok. Adam öldürmesi Musa Aleyhisselam'ın e, günaha şöyledir. Musa Aleyhisselam ee, önce tebrikten önceydir. He, risaleden He, yok, öldürmek istemiyor. Bir de hakkı savunuyor. Bir zulmü sür kaldırsın. Tokat atıyor. Ne oluyor? Adam ölüyor. Onun için öldüğünde diyor bu bir büyük şeydir. Hatadır diyor Hazreti Musa. Ben bunu kastetmedim diyor. Tabi onun da hikmeti var. Hikmeti var. Çünkü Allah Teala öyle hikmet kurmuş ki Hazreti Musa oradan katsın. Çıksın, yetiştirsin onu, on sene Hz. Şuayb'in yanında kalsın, ondan sonra Risale gelsin onu İşte bu silsile onun için böyle kurulmuştur. Evet. Hocam ben bu soru evet Mesela bir kişi diyelim günahkar, tövbe etti ama tövbesinde samimi oldu. Yani bir daha o günahlara meydet verdi. Allah-u Teala anasından doğmuş gibi, bir bebek gibi tertemiz yapar mı? Yoksa ondan önceki işlediği günahları tekrar, bundan sonra mı? Sadık toba, nasuh tobe etmişse sıfır kilometre, Tayvin dediği gibi. Dur biz sıfır kilometre partiyiz. Sen de sıfır kilometre kulsun. Hiç anadan doğmuş gibisin. Eski senin üzerine gelmiyor. Ama nasuh toba. Yok yapıyorsun dönüyorsun. Nasuh ben hiçbir şey yapmadım. Evet. Evet oradan bir sor da sor. Evet. Taşıması istenebilen kimsenin Bu caizdir. Deposunda çalışan etinin tırlara taşıması istenen kimsenin. Allah yardım etsin. Şimdi kardeşler, e, dini tutmak zor bir meseledir. Anlatabildim mi? Yani dini yaşamak, canlandırmak dilden kolaydır. Dilden kolaydır. Bir mahsuru yoktur. Edebiyat yapar. Bak burada ben burada hakem kesiyorum. He? Doğrusunu da söylüyorsa ama yarın benim başıma geldi. Orada hakiki iman bellidir. değil mi? Ben onu yaşasam hakiki müminim. Yaşamasam ben nifak şübbesindeyim. Budur. Onun için iman meselesi zor meseledir. İman onun için ehl sünnete göre itikat, kavl, ameldir. Şimdi biz dedik biraz önce vel dost düşmanlıkta şartlar ağırıdır değil mi? Bunu dedik kim kabul edebilir? Sadece imanı olan kabul edebilir. Nasıl bir tane çok güclüdür, hastalığa dayanabilir. Ama aynen hastalık başka bir zayıf insanı belki ölüme götürebilir. E bu iman da öyledir. İmanın güclüyse dayanırsın, güclü değilse dayanamazsın. Bu kardeşimiz Allah yardım etsin ona. Binlerce böyle kardeşlerimiz var. Ne yapıyor? İşsizlikten mecburdur. Ne yapıyorlar? Çalışıyorlar bir yerde, o yerde de muhalefetler var. Ama insan imanına göredir. Mesela bizim bir berber arkadaşımız var. Mahallemde. Namaz saatinde kapatmıyor. Kapat diyorum ya diyor hocam nasıl olur ya? Adamı tıraş ediyorum, azan okundu. E, yok azana beş dakika kaldı, ayarlayacaksın. Hayatını namaza göre ayarlayacaksın. Yok namazını hayatına göre ayarlayacaksın. Birincide sen Rahman'ın adamısın. İkincide şeytanın adamı olmuşsun. Haberin yoktur. Şeytan basamak var. Birden demezsene namazdan vazgeç. E bazen böyle oluyor. Neredeyse akşam okunacak. Hala gidip namaz kılmaya. Yani de içinde okunuyor. Hala önleyi kılmamış. Demek ki işi ciddi alacaksın. İnsanlar da alışır. On tane tıraş etmişsin. Beş tane dersin. O beş tanenin parasını Allah bereket salar. On tane tıraş edersin. Bakarsın oradan sana bir vergi geldi. Yen yani bir hasta oldu o çocuğunu götürdün bilmezsin. Niyet önemlidir Allah rızası için. Yani bu böyle arkadaşlarımız bir yerde muhalefet var ise çalışmamaları lazım. Velev ki kokusu var ise onun çalışmamaları lazım. Ama her insan buna da karar veremez. Bu da bir yürek ister. Yürekte de nedir? Değil ki savaş yüreği, Ay iman gücü ister. Velev bedeni zayıf olsun önemli değil. İman gücü güçlü olsa... Bu işlere taviz vermez. Ama güçlü olmasa ne yapacaksın? Bizim görevimizde, şimdi böyle kardeşlere de imanı zayıf ise diyelim, biz bu kardeşten bahsetmiyoruz. Belki onun bizden imanı şu anda güçlüdür. Ama diyoruz ki öyle bir insan olsa, buna da hemen olmaz desek bu kolaydır değil mi? Ama çözüm üretmek asıl. Bu kardeşe ne deriz? Elinden geldikçe yapmayacaksın. Ha? Taşımayacaksın. Çok mecbur kaldım bir mesele inşallah obal altına girmezsin. Ama bücünden böyle sen bu hükmü öğrendikten sonra sen ne olur? Elin tetikteni ararsın? Kendine interneti bir iş ararsın. ve ki düşük ma maaştan olsa. Yeter ki Allah seni buradan kurtarsın. O berber gibi. Beş taraş edersin ondan daha iyidir. Sen burada bir lira alırsan orada 800 liraya bul ama haram olmasın. Daha iyidir. Evet. Nazar ve hasedi insanlardan uzaklaştırmak için nuska takmak hükmü nedir? Nuska takmak e, İslam şeriatinde yoktur. Yani olsaydı da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ederdi. Olmadığı için nuska takmak caiz değil. Velev ki o muska sadece Kur'an-ı Kerim'den bir şey yazılmış için. Şimdi biz nereden alırız dinimizi? Resulullah'tan, ashabtan, dört imamdan. Öğrenin kitabında yazmamışsa biz de yapmarız. Nuska takmarız. Ama ayet, hadis, Kur'an'da ayetler var, hadisler var. Oları okursun, üzerine öflersin. Bunlar caizdir. Okuyup Suya okuyup içmek. bular var Resulullah zamanında olmuş. Sahaba yapmış, dört imam da yapmış. Bunu. Ama nus nuska, velev Kur'an'dan olsa bile caiz değil. Eğer Kur'an'dan değilse bu cinci hocalar gibi bir şeyler yazıyorlar. Açıyorsun bakıyorsun acayip şeyler yazıyorlar. Anlaşılmıyor içinde yazılar. Bu şirktir Allah korusun. Şirke kadar çifre kadar götürür adam Evet. Memurun maaşına zekat mi? Maaşta zekat yoktur. Çünkü zekatın bir şerti var. Üzerine havl geçecektir. Yani bir sene o para duracak, üzerine geçecektir. O para sen eritip gidiyorsun. Zekat yoktur üzerinde. Elhamdülillah. Evet. Halifilerde bitir namazın üçüncü rekatında e, tekrar tekbir almanın zayıf ve yasayı bir değeri var Şimdi bu tür konular benim biraz e, midemi ekşitiyor. Yani bize öyle öğretilmiş maalesef Hanefi mezhebi sanki ceplerinden bu mezhebi kurmuşlar. Halbuki öyle değil kardeşler. Bakın. Başkaları bizi duysa işte buradan bizim bizim işimizi bitirir. Hanefi mezhebi dört mezhepten bir muteber mezheptir. Ümmet icma etmiş üzerine. Anlatabildim mi? Hiçbir şey yoktur Hanefi mezhebinde illeçi bir kaynakları var. Yani bize bize dedikleri gibi değil ama bize de kim diyor? Bize hocalarımız dememiş. Haşa bak kefe. Biz de dört mezhebe tabiiz Biz de alimlerimiz. Bütün İslam alimleri... Mezheplidir. Yoktur bir mezhepsiz İslam alimi. Hiçbir alim yoktur desin benim mezhebim yoktur. Her şeyin bir mezhebi var. Ama nedir? Taassubçu var. mezhep içinde müştehid var. mezhepten çıkan alimler var. Yani Hanefi'dir ama bu konuda başka mezhebin delil-i hakvatları tercih etmiş. İmam Nevevi gibi vazayrı. Şimdi bazı arkadaşlar zannediyorlar Hanefi mezhebinde hiçbir delil yoktur. Halbuki Hanefi mezhebinin bütün hareketlerinin, ibadetlerinin delili var. Vütür meselesini alalım. Vütür meselesini bir günde bir de neredeyse ben mezhepsiz vütür me hadise göre amel ediyorum. Altından kalkamaz. Çünkü özellikle vütür şeklinde on şekil Resulullah'tan rivayet var vütür namazı kılmış. Yarsından fazlası sahihin sahihidir. Onun için bazı alimlerimizdürler tenu'i yapacaksın. Tenu'i nedir? Çeşitli. Bir, bir kere bele kılarsın, bir kere bele sünneti ihate edersin. Onun için Hanefi mezhebinde tekbir almak, rüku'ten önce kunut yapmak, rüku'ten sonra kunut yapmak, e, üç kulmak, çile salam verip kalkmak, e, üçünü bir e, oturmasız tahiyyete, çincide oturma. Bunlar hepsinin delilleri var. Hepsi hadisten sabittir. Onun için Hanefi mezhebinde bakın aklınızda olsun Hanefi mezhebinde hiçbir şey yoktur bir fıkıh meselesinde illa ki bir hadise dayanmışlar. Evet olabilir o hadis zayıf olsun. Ama hadis var. Mesela ellerini tutuyorlar altını.? altına. bunda kıyamet kuparttı bizim arkadaşlar. Bu hadis zayıftır. Aksi hadis gözküne koyacaksın. Halbuki İmam münziri diyor, hiçbir sahih hadis yoktur. Resulullah elini nere koyardı? Ama rivayetler var. Resulullah sahabeden elini gözkünün üzerine koyardı. Gözkünü çöbeğin üzerine koyardı, çöbeğin altına koyardı. Çöbeğin altındaki Hazret Ali'nin hadisi zayıftır. Ama başka bir hadis var. Yanılmıyorsam Yan Enes'ten Yan Hüzeyfe'den Cebinin altına tutar da hasendir. Senede hasendir. Hadi gel bakalım Hanefiler demek ki ceblerinden bir şey çıkartmamışlar. Yoktur bir alim ümmet icma etmiş üzerine. he cebinden bir din koysun desin bu benimdir. O bir etçidir. zaten ümmet onu reddetmiş. Hanefi mezhebinde bazı dönemlerde durgunluk döneminde bazı alimler ifrat taassuba katılmış ve onlar Hanefi mezhebini zedelemezler. Onlar kendilerini yok etmişler. Biz de onları elimizden arkasıyla atıyoruz. Asıl mezhebe dönüyoruz. Bugün de aynı şeye benzer. Müslümanlar geri kalmış İslamiyet üzerinden. İslamiyet doğru bir din değil, motto değil. Müslümanlar onun için geri kaldı. Bu kabul mu? Kimse kabul eder mi bunu? Müslümanlar niye geri kaldılar? Çünkü dinlerini doğru işlemediler. Süleyman Demirel'in ile işlediler. Dedi Kur'an'ın ahlak meselesinde tutun, itikadı çıkartın. Onu da yapmadılar. Çeşh ahlakta da uysaydık. Evet. Biz Avrupa'da yaşıyoruz. Burada vergi kaçırmanın hükmü nedir? <gülüyor> <gülüyor> Bunun üzerine Subhanallah bugün bir, bir soru geldi. Galiba bu soruyu Musa'ya göndermiştim hani. E-mailime geldi bu soru. Bugün cevapladım bu numan. Bugün cevapladım. Belki 10 dakika bir cevap verdim. E, detayıyla cevap verdim. Delilleriyle cevap verdim buna. Ha, onu yarın indiriz internete. Hükmü caiz değil. Detayını orada görersiniz. Evet. Hiçbir şekilde caiz değil. Bir derste de dedik. Müslüman her yerde musulmandır. Savaş alanında musulmandır. Bak Resulullah diyor. Yaşlıyı öldürmeyin. Ağazı kesmeyin. Kadın öldürmeyin. Çocuk öldürmeyin. Esirini aldın öldürürsen hızlı bir şekilde Nereden en yakın şekilde öldü? Öldürdükten sonra alay etme. Kulağını kesme, ayağını kesme, dilini kesme. Bu Araplarda vardır, bugün de de var. Kafirlerde. Yapma. Müslüman dürüst olacak. En son sözünün eri olacaktır. E vergi kaçırtmak nedir? Yalancılıktır. Allah'ın en sevmediği insan nedir? Yalancıdır. Anlatabildim mi? Yani hırsızlıktır. Hırsızlık, kızdan hırsızlık olur. Ha ben Ahmet'e yalan söylemem. Bu Musulman kardeşim ama Cony'e yalan söyleyebilirim. Hayır olmaz. Cony'e yalan söyleyemezsin. İlle ki savaşta müstesna. Savaş el harbu khud'a sol gösterip sağdan uğrarsın. O ayrı meseledir. Evet. Kadınların saçlarını boyamaları caiz mi? Caizdir. Bir mahsuru yoktur ama şartla yani çıkıp dışarı değil kocaları için. Yeni de kadınlar arasında. Bir şey. Şimdi Fauzan bizim hocamızdır, özellikle benim hocamdır. Yani ben Fauzan'dan e, 20 sene ilm almış. Anlatabildim mi? Dizinde de oturmuşum. Benim kitabıma da ön söz yazmış. Bana icazet tevirmiş Fauzan hoca, hocamdır. Ama e, Fauzan e, yani küçümseme babından değil. Yanlış anlamayın. Fauzan benim hocam olduğu için biliyorum. Fauzan dışı tanım yüreği fazla. Anlatabildim mi? Acayip için He. Yani fevzal'ın Tabii acayiptir çünkü Fauzan e, meseleleri ya, bilmiyor. Fauza Fauzan açık bir kadın sokakta görmemiş. <gülüyor> Hakikaten. <gülüyor> fauzan e, Medine'ye belki gitmemiş. Yani kendi muhitinde ne nakıl olsa ona onun için bu konuda alimler tamam her şey bizim alimimizdir ama alim var uzmanlığı ayrıdır, alim var uzmanlığa ayrıdır. Bu konuda da öyledir. Teşebbüh babı ne zaman olur? Pantoron meselesi gibi. Sadece çafir kadınlar boyuyorsa, bugün de her çeşit boyuyor. Bu belva çıktı. Alimler bakırlar, ölçülere karşı değil. Halkullah tegiri değil, çünkü geçicidir boya. E, e mesela bazı erçekler e, e, dört evlenemiyorlar, çeşit göremiyorlar. E, adam diyor ki, e, ben sarışın gördüm, hoşuma gidiyor. Fitneye düşmüyüm, hanım sen sarışın boya saçını, ben buradan stresimi giderim. Anlatabildim mi? Yani şimdi bak, alimler diyorlar ki, ruhsatı alim verir, şiddeti her çeş becerir. Evet, fauzan alimdir. Hem de yer üzerinde en büyük alimlerden birisidir. Ama her şeyde bazı fıkıhların nazileleri oturtmaları, o fıkhı etmek lazım. Mesela Fauzan benim hocandır, Ben onuyla çok tartıştım bir meselede. O da ne meselesi? Tüp bebek meselesinde. Ben tüp bebek yapmak zorunda kaldım. Fauzan diyor caiz değil. Hatta diğer hocamız Bakırabuzet. O da caiz görmüyor. Ama ben gittim. Hastanaları dolaştım. Doktor arkadaşlarım var. Püf noktasına baktım. Geldim diğer alimlere. Hepsini arz ettim. Minzı minhi Fawcan ve Bakırabuzet. Hocamızdan da konuştum bu meseleyi. Ama baktım diğer alimlerin görüşleri daha gücülüdür. Eğer emniyet olursa, saklamıysa bu bir nimettir, kullanmak lazım. Ve bilfiyle o Muhammed nimeti oturmuş önümüzde. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> ben Favzen hocamın sözünü tutsaydım e bunda nasıl yoktur? İştihadi meseledir. He? Yani bu fauzanı küçültmez. Tam tersine büyütür. Allah, Allah dinine hariç olduğu için diyor bu çafirlere benzemaktır. Yani tüp bebek caiz değil. Ne diyor? Onun da delili var. Ama bunda nasda iştihat yoktur. Bu iştihat nas olmadığı yerdedir. Kıyas gibi hocam. Yani olmadığı nasda, kıyasda filan ve hakeza. Evet. Peki hocam tüp bebekte şöyle bir şey var. Özür dilerim. Yani kadın rahim kanseri. Kocası e, onunla e, yani tarlaya tohum atamıyor. Kadının spermini ve erkeğin spermini alıp başka bir kadın Hayır o olmaz, alıyor. haramdır. O olmaz sen. O olmaz. O olmaz. <gülüyor> olmaz, <gülüyor> olmaz, o olmaz. O haram. O zi, o, zi, o, olmaz. <gülüyor> o olmaz. O olmaz, olmaz. <gülüyor> yani tabi tabi haramdır o. İmkanı yoktur onun. Hiçbir şekilde. Bunun caiz kısmı Orşun, ikinci haram olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet soru en son soruyla soru gidelim. Kadının bizzat kendisi kesmesi uygun mudur? gibi olsun, olsun Durun arkadaşlar dün ya burada bir soru var. <gülüyor> Enteresan bir soru. Diyor kadın kendisi kurbanı kesebilir mi? Güzel soru değil mi? Evet. Ha? Ben, ben, ben, şimdi? Yarım saat Yo yarım saatten almaz da çünkü yet kaldı. Yok. Şimdi bak kadınla gerçekte, ibadette fark yoktur. Eşittiler. Ama kadın, kocasına tabidir. Kocası kesti, kadından düşüyor. Yani benim hanımım var, dört tane hanımım var. Cirmi e, tane çocuğum var. Hepsi için bir koyun çesebilirim. Bir kurban çesebilirim. Hepsinden düştü heküm. Ya maşallah maşallah dediniz lan öyle bir şey yoktur. Mesele değil varsa böyle bir şey <gülüyor> ya zaten zaten düşüncede olması lazım. O zaman inşallah. Musulman, ben bunu anlatmıştım bir ara. Uyanık Müslüman her zaman niyet tenecir kazanır. Benim param yoktur ama olsa bir cami yaparım dernek yaparım bu kadar kitap basarım bu kadar Kur'an kursu kurarım ciddiysem hepsinin ecirini giderken götürürüm kendini. Ciddi değilsem tabi vabal yazar beni. E o bir dünyada da cennete girdin, hanımın da cennete girdi. Bir tane hanım var sen o bir dünyada, hanımın. Hörü kızları binlerce olabilir, bir mahsuru yoktur. Ama dünyada çıkadın, imanlarıyla, Resulullah diyor, hörü kızlarından kat kat güzel olurlar. O zaman sen hem bu dünyada, hem o dünyada kendini mahrum ettin. <gülüyor> Neden? Hanımdan. Evet, bu dünyada biz şarttır Dört tane denilen O bir dünyada da dört tane böyle güzel kadınımız olsun. Ama bu dünyada evlenemiyoruz. Şartlar değişildi. Korkak kız, bilmem ne, maddi imkan yoktur. Tamam. Ama niyetle ben ne diyorum? Benim imkanım o sevlenirim. O ciddiyim. Ama böyle bu niyetle gitsem o bir tarafa birden daha evlenirim. Böyle bir niyet etsem o bir dünyaya gittim. Ciddiyim de o bir dünyada Allah Teala bana bir dünya kadını evlendirir. Ha, getirir bir tane evlendirir ben. Çünkü niyetime göre verir. O zaman dörde ben niyet edeyim. Niyetçiye ettim. Evet. Niyetle yapmak her şey niyetten doğrudur. Evet. Şimdi gelelim arkadaşın sorusuna. Kadın alimlerimiz diyorlar ki eğer kendisi e, yok, kimsesi yoksa velisi yoksa babası, kardeşi vs. kendisi kesmesinde bir mahsur yoktur. Ama bu vuku bulması zordur. Yani e, evet ama kendisi kesse bir mahsur yoktur. Eliyle de kesse. Normalde ama bir, bir mahsuru yoktur ama kontrasi kesmez daha fitneden evledir yani bilirsiniz kadını Allah Teala her zaman camiye gitsin demiş yasaklamayın Resulullah demiş ama evinde kılması daha iyidir evet. fekeyfe kurban evet ama hükme geleceğim bir mahsuru yoktur Allah razı olsun <gülüyor> Allah razı olsun inşallah. Ee, biz niye bizde niyet var ama fiil önemli değil. Niyet var. Biz o bir dünyayı tasarlıyoruz. İnşallah o bir <gülüyor> dünya Allah niyetimize göre verir. <gülüyor> Sesli olması pek sağlıklı olmadı herhalde. Ama sonra duyulması sorudan. öyle bir şeyimiz yoktur bizim. Yani bu konuda biz de Kasım Paşalıyız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ev kadar ha? Ya <gülüyor> elhamdülillah biz evde de Kasım Paşalıyız, burada da Kasım ama biz maslahat gereği düşünüyoruz. Yani benim hakikaten öyle bir sorunum yoktur. Ben evlensem şu an evlenirim ama koyursun gözünün önüne ben birinci evliliğin hakkını veremiyorum şu anda. Anlatabildim mi? Çinciyi nasıl veririm? Halbuki bu, belki bu düşünce yanlıştır. Çinciyi atsan bereket salınır. <gülüyor> Hakkı derken ne? Yani hak dediğim zaman veremiyorsun, maddi bakımından e, ilgilenemezsin. E, dünya e, meşgaleti çoktur. Yoksa adam sene bak, ben edip pehlavan gibidir. Başka yere gitmesin aklın. Anlatabildin <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Evet. Onun için, onun için insan. E, ee, oradan düşünür yoksa e, bazı arkadaşlarımız yaptı. Aynen. Ki bana geldiler. Hocam dedim yapmayın. Eyüp de bilir. Bazı arkadaşlar yapmayın etmeyin bu mesuliyettir. Evlendiler. Ha, ha. Ama ne kadar sürdü? Bir kısmı üç gün sürdü. Bir kısmı üç ay sürdü. Bir kısmı bir sene sürdü. Ayrıldılar. Yani bu caiz değil. Biz evlilik de, is İslamiyet'te mukaddes bir bağdır. Genelde cinsel ee, çok bir mukaddes sürüyorum. bir bağ olduğu için Buna ilgi göstermek lazım. Hakikaten Kadının çok Kadının hakkını ihlal değil mi bu? Tabii. Eskin evlilik oluyor ve bir hafta sonra boşanır. Ya bu bir bir ay tabii ay bu başka bunu bir anda konuşsak şimdi çok, çok sürer süre, evet. İstim tamam kardeş. İkinci izin vermez ama. Peki hocam bir de şu bir gerçek ki bizim ülkemizde kadınlar kesinlikle ikinci istemiyor. Ya ama bu bu eskiden tabii bizim babalarımız zamanında bu yokuydu. iydur. Anlatabildim mi? Yok uydur, Yani normalıydır. Çiten evlenirdir filan. Bu batı bizi işgal ettikten sonra bu şey girdi bize. Onun için bizim bu meselede şuurlu, mumine kadınlar üzerine böyük bir görev düşüyor. Yani bak şimdi ben demiyorum bizim bacılarımıza buradan nasihatim. Demiyorum herkes kalsın kocasını evlendirsin. Bunu demiyorum. Kocaları da bak ben diyorum ki imkanı olan maddi manevi anlatabildim hakkını vermek için çünkü ikinci evliliğin en büyük çerte adaleti sağlamaktır. O da çok zordur sağlamak lazım. Kim sağlayamıyorsa haramdır onun için evlenmek. Anladın mi? Şimdi onun inşallah bir gün çok evlilik dersini yapacağız. Allah kısmet etse. Ama bu mesele değil. Mesele olan sorun nedir? Bak unuttum. Bugün yok. Mesela bugün hani kadınlara tasavvuru Ha, kadınlara nasihatim buradan kadınlara Bizim mümin hanımlara, bacılarımıza nasihatimiz nedir? Yani bu işi yapmıyorsanız yapmayın. Hakkınız var. kocanıza diyeceksiniz istemiyoruz, evlenmeyin. Tamam, burada bir şey demiyoruz. şartlar adetler, bilmem neler tamam. Ama bir tane musulman ise, şeriatı üstlenmiş ise Allah'ın emrine karşı gelemez. Allah kurusun kadınları buradan şeytan ne yapıyor? cennete cennetten alıp cehenneme sokuyor. Bakıyorsun kadın çuvala girilmiş yoksa sadece yüzünü kapatmış. Öyle sakılan bir müslüman kadındır. Ama bu konuda karşı geliyor, haber olmadan bazı hanımlar öyle sert oluyorlar ki çok evliliğe karşı geliyorlar. Burada Allah'ın emrine karşı gelmek oluyor. Ha kadınlar desiler evet çok evlilik Allah'ın emridir, erkeğin hakkıdır. Ama ben bunu yapamıyorum. Kusura bakmayın desin. O zaman nedir? Fark eder. Kurtarırsın buradan en azından. Allah bu niyetinden dolayı sana de hidayet verebilir. Onun için işte bu konuda benim nasihatim ben bir şey yapamıyorsam o şeyi inkar etmeye kalkmayayım. Ya yani ben bir günaha düşmüşüm ya bunun bir mahsuru yoktur. Ya yani müzik dinliyor basara. adam diyor ya bazı alemler var müzüge fetva vermişler. ve Haram haramdır kardeş. Faiz haramdır. Bunun bir kılıfını uydurmak caiz değil. Evet. Bura kadar. Ve alhamdulillah Rabb alemin Ve salamu ve